o miskinler Arkadaşlar, Miskinlerin Fethi Özel Programı'ndan herkese tekrar selam olsun. Umarım haftanız iyi geçmiştir, günleriniz iyi geçiyordur. Bizler tekrar sizlerle olacağımız için çok mutluyuz. Fakat tabi bir eksik bir de fazlayla başlayacağız bugün programa. Eksiğimiz Ahmet Patotoğlu. Kendisi şu anda Edirne'de, İpsala'da bir inzivaya çekilmiş durumda ve uzun uzun tarlaları seyredip notlar alıp belgesel fikirleri yazmaya çalışıyor. Arada sırada da Beni arayıp çeşitli miskinlikler yapmaya devam ediyor. Arkadaşlar bugün yanımda Fethiye'nin tanınmış simalarından can dostum Emre Tombul var. Bugün Emre ile birlikte Fethiye özelinde bir program yapacağız. Yani Fethiye'de neler olup bitti, Fethiye nasıl bir yer, bizim büyüdüğümüz bu yer bize neler kaybettirdi veya da neler kazandırdı. Bunun gibi birçok saçma sapan şeyden bahsedeceğiz. Ve her zaman olduğu gibi arkadaşlar üstüne düşmedik konuların. Bunu zaten biliyorsunuz. Ee, gene üstün bir şekilde neler konuşacağımıza dair ufak bir sohbet yaptık ve e, bunları konuşmaya karar verdik. Ben her zaman olduğu gibi sözü fazla uzattım. Ee, daha da fazla uzatmadan sözü artık Emre Tombul'a bırakayım. Herkese merhaba. Ben Emre Tombul. Bugün Fethiye Miskinler Özel Programı'nda Deniz'le beraber yine can sıkıntısından bir programa başladık. Ahmet yok. Deniz'in de söylediği gibi Edirne'den ee, İşte bugün size Fethiye'nin Güzelliklerinden Gerçi güzel mi Değil mi, değil mi onu da tartışacağız tabii. Yaşadıklarımızdan Yaşayabileceklerimizi Yaşayamadıklarımızı da Katarak daha çok yaşayamadıklarımızı Konuşacağız aslında biraz çünkü e, Belli başlı şeyleri burada pek yaşayamadık Arkadaşlar yani bizler sizin gibi pek olamadık Bizler hep Taşya'daydık <gülüyor> yani şaka bir kenara tabi Fethiye her şeyden bir yana da güzel bir yer abi ben böyle düşünüyorum ama tabi bunu sen daha iyi irdeleyeceksin sana yönelttiğim sorularla e, tabi fakat arkadaşlar başlamadan önce yani sorulara başlamadan önce tekrar söylüyorum bizden yine mükemmel bir analiz falan beklemeyin gerçi bunları her programda Ahmet'le Deniz az 5-6 kez tekrarladık ama gene de Böyle bir beklenti içine girmeyin. E, sonuçta biz bunları daha demin emrinde dediği gibi e, can sıkıntısı ve eğlence amaçlı yapıyoruz. Ama umarım keyifli bir program, keyifli dakikalar geçirirsiniz. Bir şarkı girelim bence ya. Gelin. Yani e, sürpriz olsun o şarkı. E, ne girelim? Sürpriz olsun, sürpriz, sürpriz. Sürpriz olsun, sürpriz, sürpriz. Evet arkadaşlar, birazdan sizlerleyiz. <gülüyor> Oh, so baby, we'll be old and think all the stories that we could have told. And one day, baby, we'll be old. So oh, baby, we'll be old and think all the stories that we could have told. coulda told One day baby we'll be old, oh baby we'll be old, paint vast stories that we coulda told One day baby we'll be old, oh baby we'll be old, paint vast stories that we coulda told And One day baby we'll be old, oh baby we'll be old, paint vast stories that Tekrar merhabalar arkadaşlar. Yeniden sizlerleyiz ve yeniden kendimizdeyiz. Artık yavaş yavaş konulara girelim diyoruz. Sizi de fazla sıkmayalım diye. Gerçi konulara girdikten sonra mı daha fazla sıkılırsınız. Şimdi mi daha fazla sıkılıyorsunuz? Tabi bilemiyoruz. Emre, Fethiye nasıl bir yer? He? Abi Fethiye nasıl bir yer? Şimdi eğer orta yaş sınıfına hitap ediyorsa, yani orta yaş sınıfına soruyorsan bu soruyu... Onlara e, her zaman Fethiye güzel gelmiştir, emekli olanlar zaten. Niye abi? Abi yapacak bir şey yok yani. Gençlik olarak hani biz de burada yaşadık. Burada ortaokul, işte lise hep burada lise büyüdük, büyüdük yani. ergenliklerimiz falan filan. Yani e, hani bizim için yapabileceklerimiz sınırlı. hani. Bir gün, iki gün kordonda, iki gün falan çalışta, Şimdi sonra öldüğünüzde gezersin ama hani Sözünü şey, balla kesiyorum. E... Bal. <gülüyor> Fethiye'nin... E, kordon falan filan dedi ki Fethiye'yi bilmeyen e, dinleyicilerimiz vardır mutlaka e, dinlerlerse. E, kordonu var Fethiye'nin ondan evet. sonra. E, çok büyük uzun bir şeridi yok kordonun gerçi artık e, yeni sahil bandı falan. yeni sahil bandı projeleri falan gelişti e, uzadı Aslında ama. Aslında şöyle bakarsan hani o sahil bandı üzerinde dün de gösterdim sana yeni mekanları. Hani bir icraat var hani biraz daha gelişmeye başladı, daha gençliğe hitap etmeye başladı ama o hitap eden ...şeyi hani dolduracak gençlik daha oluşamadı. O potansiyel daha yok burada. Yani e, haklısın. Bunlara zaten... ...birazdan soracağım sana bunların... E, ...nedenlerini ve... E, ...asıl sormak, sormak gereken soruları. Fakat şöyle... E, ...Fethiye'nin kordon diye tabir ettiğimiz... Yeri aslında bu dediğimiz sahil bandı tarafına da fazla kaçmıyor aslında. Fete'de kordon dediğin zaman, xirci'den başlayıp xirci diye bir tostçu vardır arkadaşlar. Ünlü Ondan sonra ünlü bir tostçu. Ben tostlarından artık nefret ediyorum Aa, gerçi. Yani. Ondan sonra hı hı. ve ileride öz süt diye bir tatlı. Paspatur girişi değil Paspatur girişi. Barlar batır. vardır o paspatur'da. Oraya kadar olan kısma genellikle kordon denir. Hı hı. Oradan bahsetti Emre. Ee, ama asıl benim e, kafama takılan soru şu oldu. Orta yaş falan filan dedik ya. Şimdi neden orta yaşa hitap ediyor? Yani Bunu bence birazcık daha açalım. Abi şöyle söyleyeyim. Sen e, dün buraya geldiğinde görüştüğümüzde direkt dedin ya burada huzur var. Hani İstanbul'da ne varmış ki? Burada huzur var dedin. E, bunun sebebi ne? E, bakıyorsun hani az insan var. Manzara güzel. Huzur var. Sessizlik, sakin. Hani oturup da işte denize karşı çay içebileceğim bir yerler hani var o yüzden hani buralar o, o sınıfa daha çok hitap ediyor ama gençlik tabii eğlence hareketlilik istiyor bunu da bulamıyorlar bulamadıkları için de her zaman Fethiye için sıkıcı diyorlar o zaman bu da e, çeşitli sorunları beraberinde getiriyor şimdi atıyorum e, büyük şehirde yaşayan bir adam e, emekli oldu falan yani gerçi ben de öyle yerleştim Fethiye'ye yani teyzem annem falan filan artık İstanbul'dan sıkıldı ve Fethiye'ye geldik bilmem ne e bu sefer çocuklar için e, yani o birkaç sene sonra genç olacak çocuklar için de dediğin gibi sorunlar başlıyor. Tabii. E şimdi madem Fethiye fethiye emeklilere veya da orta yaş sınıfına fazla hitap ediyorsa E orta yaşlı her ailenin mutlaka genelinde olmasa da çoğunda çocuk var. Evet. E şimdi o zaman nasıl Fethiye gençlere hitap edemez bir halde ki? Yani ne ne yaparlarsa yapsınlar. hani. Zaten, Denemeler oluyor. Zaten mu? hayır buraya gelenlerin hani çocukların da çok da aşırı bıraktıkları gibi bir şey yok yani. Çocukların hepsi zaten kapatıyor ki. Mesela kezban atunlar her yerde kezban atun. <gülüyor> yani bunlar eğer hani biraz daha rahat olsalar hani geceleri dışarıya çıkabilseler falan zaten fedi hareketlenecek. Onlardan Ama... çok çektik kendimde değil mi? Gece. <gülüyor> <gülüyor> gece gece dışarı çıkarmış. <gülüyor> Çok içten oldun. <gülüyor> evet yani gerçekten <gülüyor> karşıki dağlar bile titredi. yani bu. Yani doğru çok doğru noktalarda süründüyorsun şu an. Fakat işte senin de söylediğin gibi <gülüyor> <gülüyor> ne olursa olsun bazı şeyler değişmiyor yani Fethiye'de de olsa büyük şehirde de olsa yani değişmiyor ama burada işte hani bir üniversite gelecek muhabbeti var. Fakültesi Marmara Üniversitesi'nin ee, Karaçova tarafına sanırım temelini atacaklardı bir süre sözleşme salonu. Onun Karachohan neresinde kalıyor? Çevre daha yoluna, uzak tarafı değil mi? Yani onları söyleyeyim çevre yoluna. Teteyenin birazcık hı. daha gerçi e 15 dakikalık mesafeye. Ama bunlar geldiği zaman yani sonuçta bir fakültede 6000 kişilik, 5000 kişilik bir kontenjan oluşacak bir 4 senede. Hani canlanma sağlanacak. Tabi. yani hem o yöreye hem onun çevresine hem de Fethiye'ye işte işte mesela hafta sonu Kışın bile Çalış ne kadar ölü sen de biliyorsun. Çalış dediğimiz yer de arkadaşlar e, sahil tarafı. Hatta Hı. en güzel e, güneş batışının izlenebileceği evet. yer falan filan ve en uzun sahil olarak gösterilmiş. E zaten dışı. şöyle söyleyelim buradaki denizleri. E, koylar var Boncuklu tarafında işte Kuleliyesi, Zamanlı falan. E, çalış var, e, Öldeniz var. Katrancı tarafı, Gönül tarafı falan filan. Hani çok da güzel denizler var da. diyorsun. E, yani çalış bir tanesi de benim. <gülüyor> <gülüyor> yani Çalış zaten şey hani hem e, sahil bandı, yine kordonu var oranında çalışın evet. hani orada barlar falan, akşamları da canlı oluyor. Neyse, e, konuyu saptırmayalım. Tabi canım, konular <gülüyor> kordonumuzda ve denizlerle sap, sapmasın yani. Ya evet. benim, e, peki asıl sormak istediğim şeylerden bir tanesi de şu, hani gene daha demin dedik ya, e, işte Fethiye'de neden böyle gençler fazla bilmem ne falan filan diye şeklinde konuştuk, neden öyle? Fethiye'de gençler falan dedik yani hani çıkamaya falan hatta birkaç espriler falan, ya, falan yaptık. Evet. Bu da Fethiye'nin e, genç mecrasının gelişememesinin etkisi var mı? Onun sebebi şu yani burada Fethiye'de sizde hani Fethiye Hani bilir öyle diyorsun ama herkes birbirini tanıyor. Yani bugün sen çıkarsın senin amcan görür, işte dayın görür, alan görür, uzaktan akraban görür falan filan. Hani zaten çıkamayan insanların hani birinci korkusu bu ya da çıktıklarında birinci korkusu bu oldu yani gizli çıksalar. Ama hani e, zaten ailelerin de tutma çabası hani orada burada dedikodu olmasın işte benim kızım şey olmasın. Yani burada şey erkeklerin de o kadar çok bağımlı. Bağım... Cinsiyet ayrımı evet, evet. tabi erkekler de öyle kesinlikle. Erkeklerin de hani çok rahat olduğunu söylenemez mi Fethiye'de? Bu da e, bizim bütün lise hayatımız boyunca sıkıldığımıza işaret ediyor. Evet. <gülüyor> Peki bunlar bize neler getirdi, <gülüyor> neler gösterdi bize? Evet abi neler getirdin neler götürdü. Yani ufak ufak şimdi... böyle şeylere de girmek lazım. Sözünü yine hafiften balla kestim artık. Balı <gülüyor> suratama suratıma vuracaksın ama yani ben sadece şey demek istiyorum. Şimdi ben de aynı Emre gibi burada ilk öğretiminin bir kısmını ve lisemin tamamını geçirdim. 6. sınıfta geldin. Geldin ilk saat. Hatta ben senden sonra geldim. Direkt yanım boştu yanına oturdum. 6. sınıfta da ilk Fethiye gelişinde değil mi? 5'te yani mi başlıyorsun? Hayır sen? aslında şöyle ben ikinci sınıfta bir geldim de hemen gittim daha sonra İstanbul'a. Ondan tekrar. sonra 6. Altı sınıfta. Geldim. Ha i̇şte ilk gelişinde evet. direkt ben de tanıştım ve hala da Burada Allah bozmasın. Bir... Evet. Vay! <gülüyor> Gel, Devam çak. Eden. Arkadaşlar. <gülüyor> yani evet e, güzel anlar var. Şimdi bunlar bize neler getirdi bu sıkıcılıkta. Abi biz organizasyonlara girdik. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar e, <gülüyor> en başında dedim mi ya Fethiye'nin ünlü ve tanınmış simalarından Emre Tombağlı'yı. Ee, Abartma. Yok, burada şöyle bir ekleme yapmamız lazım. Emre, Fethi'nin gene başta gelen organizatörlerinden. Yani şu anda kendisi 19 yaşında ama... E, ...yaptığı projelerin <gülüyor> haddi hesabı yok. Olmayan bir adam. Ee, ama festival projesi bile var. Projesi festival bile var. projesi bile vardı ama abi be. Şöyle bir şey, eğer benim hani yaşım buna tutsaydı, eğer benim... Olanaklarım o sıralar kaç yaşındasın? 16. Yani. <gülüyor> Adam <gülüyor> ama hayır. Festival ben, yapacaktı ve 16 e, yaşındaydı. Şeyi aldım? 40 binlik falan, hani bütçesini yok ne 40 bin, binlik, binlik falan bütçeyi belirledik. Hani bunu ben e, başkana sundum, işte başkanma Fethiye başkan değil tabii. E, neyse bana bütün olanaklarını vermişti. Hani yapalım tamam güzel, işte sanatçıları falan gönderdim proje için. Her, her şey olacak ama benim yaşım daha 16 olduğu için işte ne bileyim sürekli gidip gelmeler, izinler falan filan hani benim için çok büyük bir sıkıntı Zaten okul vardı bir yandan. Lisede de okuyordum tabii. E, tabii. <gülüyor> yani lisede okuyorsan sen okuyorsun sen. <gülüyor> Senin festivallerle ne alakam var? Ama abi olsaydı hmm. ciddi anlamda. hani fethiye fethiye'de bir kere bir festival olduk. Yani sadece bir kere oldu o. Çadırlı festival. Ondan sonra fest. Evet. 2010'un başında. Öyle miydi? 10. Yani sınıfın başında yani bizim için. Hmm. Hani o festival nasıl bir festivaldi? Hani ciddi anlamda, ya o kadar güzel bir festival, o kadar çok sanatçı geliyor ki işte The Bulutsuzluk Buluzu, Közdemir, Malt, Piz, işte ne bileyim, bir sürü sanatçı vardı aklıma gelmeyen işte DJ'ler falan. Ama orada toplamda olabilen insan sayısı 2000 kişiye geçmez. Fethiye'de yapılacak bir festival değil mi? Emik Emik em em Son Festival. Em yani o, o festival çalılı bir festivaldi yani tutmuyor ne olursa olsun tutmuyor çünkü o potansiyel yok yani insanlar hani bir de şey için de gelmiyorlar şimdi he, orada herkes tanıdık işte herkes orada olacak falan hani bunun için gelmeyen insanlar da çok oluyor peki acaba götürüleceklerinden korkma şey olabilir mi yani <gülüyor> yok e, hayır hani, arkadaşların yok hayır yani bu hani herkes orada muhabbet dedim yani işte herkes orada diye gelmiyorlar falan işte zaten Fethi'nin sorunu bu herkes birbirini tanıdığı için artık bir, ar bir araya gelmek istemiyorlar bu gençliğin özel sorunu. Peki Fethiye'nin bize e, sunmuş olduğu olanaklar nasıl yani? Yani e, burada birkaç tane bar var sadece. E, Fethiye'nin içinde. Deep Blue. Cars Metric. Cars Metric. Bir de Eski <gülüyor> Eskiden Bananas. Eskiden <gülüyor> bana diye bir club vardı. Şimdi de artık Makara ismi oldu. Makara mı ne olmuş? Bir de önünde denilen e, gece e, kulüplerinin olduğu, disco disco yerlerinin olduğu e, bir meki var. Onun dışında Fethiye'de eğlence üzerine, gece hayatı üzerine yapılacak e, en büyük alternatif ya e, Çağatay PlayStation'da PlayStation <gülüyor> oynamak ya da e, herhangi bir parkta içmek oluyor. Şimdi daha demek dedik ya işte çık çıkma sorunları oluyor veya da işte e, herkes her yerde olduğu için bundan çekiniyorlar veya da aile baskısı, mahalle baskısı falan filan. Bu tabii ki dedik sadece Fethiye'de değil her yerde olabilir. Ama bunlar gençin özel sorunları. gençin kendi içinde yaşadığı sorunları. Peki Emre, Fethiye'de atıyorum organizasyona nasıl girdik diyoruz. bir dakika, Fethiye'de atıyorum ee, bütün o şeyler gece kulüpleridir, gece hayatıdır veya işte gençliğin takılabileceği güzel mekanlar olsaydı bu daha demin bahsettiğimiz şeyler kırılabilir miydi? Kırılamazdı çünkü insan yok potansiyel yok. Potansiyel yok. Yok diyorsun. yani hani dediğim gibi. Peki yani ihanet için... ediyorsun. İhanet etmek değil aslında. Hani ben benim zaten Fethiye'de benim bu organizasyona girme sebebim hani aslında şöyle başladı. 9. sınıfta. Yani ben zaten 8. sınıfta başladım. Sen bu. de bu organizasyonları tabii bir şeyler yapmak için. Yani Hı -hı. hani yani şöyle söyleyeyim. Fitel olmayan ve olmasını istediğimiz şeyler için girdik aslında biz bu işe. Yoksa benim aklımda hani ben sürekli organizasyon yapayım. Ya zaten yapmıyorum da hani denk geldi sürece yapıyoruz. Yani bir şey olduğunda zaten direkt bana paslıyorlar. Neyse hani ben bunu ilk 9. sınıfta Yeni başlarıydı, evet 9. sınıfın başlarıydı. O zamanlarda tam böyle hani beyikler yeni çıkıyor, <gülüyor> liseye yeni girdik hani böyle bir şey var, bir hava hava var üzerimizde. İşte neyse, ben bir gün parti var diye afiş gördüm ama parti yokmuş. Aradım, yani oradaki rezervasyon numarasını aradım. Hani var mı yok mu diye öğreneyim diye. Aradığımda yok dedi ama dedi yapalım dedi işte ne kadar yapalım ne yapalım. Anlaştık falan filan hani o parti oldu. O partide <gülüyor> İsra <İslam günümüzde. gülüyor> <gülüyor> Neyse yarıda kesti. <gülüyor> yarıda <kesli. gülüyor> Gençliğimizin ama şöyle bir şey, yıllarının şöyle bir şey var. Başlangıcı. Ee, ondan sonra yine ikincisini yapalım oldu. O zaman yine hani böyle tanınmayan tanınmayan işte hani hiç görülmeyen insanlar geliyordu ve bu da diğer taraftaki hani sürekli giden insanların ilgisini çekiyordu. O yüzden hmm. hani biraz daha Böylelikle bir şeyler yapmaya mı başladık? Ha, yani, yani biraz hani ya canlandı gibi yaptığımız olaylar hani biraz güzelleşti gibi. Daha sonra yine yaptık falan. Vallahi... Doğum günleri falan yaptık. Emre benim hatırladığım kadarıyla yaptığımız hiçbir parti tutmadı. <gülüyor> <gülüyor> ya oraya e, hangi açıdan baktığınız <gülüyor> <gülüyor> Hangi tutmadı o Valla yani. <gülüyor> güzel bir soruydu bu. Bu sorunun cevabını e, güzel bir şarkı girdikten Aynen, sonra Aynen bir verelim. şarkı. Bir Sürpriz olsun verenim. o şarkı. Bizde bir çaylarımızı dolayın. tazeleyelim. Çay? Çaylarımızı taz. Bir dakika. <gülüyor> Hop. Çay. Evet arkadaşlar, birazdan sizlerleyiz. Saçılmış odaya her yere Sevdiğim o koku yok artık bu evde Kıyıda köşede gülşim kaybolmuş Ne olur terk etme yalnızlık çok acı Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte o günün karşıki sokakta Seni öptüğüm ilk defa hayatta Kollarımda benim ilk bağır sabahı Kadın Tüm bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık Ben sensiz olamam, artık anlıyorum Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık Olurluk, aydınlık, yuvamış soğumuş Geceler bitmiyor, Aa. Çok yalnızım ne olur kal benimle, o kafayı kapat elini ver bana, dışarı yalnız üşüyorsun sen kadını. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, tamam, bu sefer o sürekli dediğim şeyi demeyeceğim. Yani e, tekrar sizlerle biz de, ve tekrar kendimizdeyiz. Tamam, tamam demiyorum onu. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar, e, konuyu toparlama e, şeyine gene giriyorum galiba tribine. O yüzden çeşitli sorularla konuyu Emre'ye toparlatacağım aslında. Şimdi <gülüyor> en son böyle bir organizasyon falan diyorduk. Daha sonra gene ben araya girdim. İşte Fethiye dedim, bilmem ne dedim. Bir türlü falan filan. Tutmalıyım. Bir türlü bir giremedik. Tamam şimdi bir girelim o zamanına. Ee, biz organizasyonlar yaptık. Daha doğrusu Emre organizasyonlar yaptı. Gerek ben e, birinci elden yanında olduğum gerek işte ikinci üçüncü elden yanında oldum. E, güzel bir cevap vermişti. yani. Biz yapmak istediğimiz e, şeyleri yapamadığımızdan böyle şeyler yaptık. Organizasyonlar yaptık işte partiler, doğum günleri ve işte başka başka şeyler. Peki neler yaptık? Şimdi nerede kalmıştım? Ben 9. sınıfta nasıl başladığından girmiştim. Daha sonra işte öyle öyle derken zaten sürekli yapılanlara da gidiyorduk. Hatta bir arada o gün iki parti vardı. Diğerin yarıda kesip onlar da bizim parti dahil olmuşlardı. Yani böyle şeyler yaşadık. Sonra ne oldu? Onun sınıfa geldik. Bizim ergendimiz biraz daha tabi hani söndü. Biraz daha hani kendimiz adına bir şeyler yapmaya çalıştık. Sonra ne oldu? Bizim ev partileri. <gülüyor> ev partileri Her baş... erkeğin demirbaşı. Ev partileri. Arkadaşlar bu arada hani böyle Fethi ediyoruz bilmem ne diyoruz ama Konuştuğumuz şeyler geneli kapsıyor. arkadaşlar Ev partilerinden bahsediyoruz yani. Evet. <gülüyor> Herkes yapıyor yani. Herkesin bir ihtiyacı gibi. <gülüyor> Neyse aklına gelen var mı hiç? Var. <gülüyor> Ahmet'in evinde yaptığımız ilk doğum günleri. <gülüyor> bizim zaten olayımız şeydi. Ha, Ahmet gerçi Ahmet'in ki evet benden önceydi. Bizim olayımız şeydi. Hani hiç kimse birbirine hediye almıyor. Direkt <gülüyor> ne alacağız? Herkes 20 lira koysun. Bizde zaten bir 6 kişilik falan bir erkek grubu olurdu. Ya tamam ne oluyor zaten 120 200 lira hani arası bir şey toplanırdı. Neyse herkes biraz ne varsa koyardı. Sonra Kızları toplayalım <gülüyor> ama asla erkek çağırmadık yani kendi arkadaşlarımızı da çağırdığımız oldu zaten geliyorlar. <gülüyor> evet zaten abi bu bu bu. Falan. İşte neyse. herkes gelirdi toplandık falan İşte içkiler alınırdı. eğlenirdik dans ederdik. Benim bir sistemim vardı <gülüyor> sürekli <her> partner vardı <gülüyor> yani, elimde doğarsın. Tüne torba ile getirdim <gülüyor> kaç artı birdi o ya? Beş. Beş artı bir değil mi? Ben de sistem var ben de sistem var diye böyle. <gülüyor> ben çalardım genelde yani yani. zaten. Mesela şimdi e, Emre <gülüyor> Ben, ben çalardım dedi. Orada hemen bir es koydum. Emre e, bütün bu organizasyonlarla beraber DJ'liğe soyundu. <gülüyor> Adam DJ'lik yapıyor. Şu anda hani... Yani DJ'lik yapıyor derken şöyle tabii... Özellikle hani... Şeylerde, mezuniyetlerde, lise mezuniyetlerine falan... Hep şantör gibi DJ'lik yapıyorduk. Nereye kadar sor? Yok tabii bu şakasıydı işin. Allah kendim... Dur o konuya daha, daha sonra gelelim. Şimdi konuyu yine saptırmayalım. Ee, ne demişti Ahmet'in doğum günündeyiz. Yine bir gün Ahmet'in evindeyiz. Ahmet Patatoğlu'nun. bizim <gülüyor> saygı değer arkadaşımız. Az önce mesaj atmış. Yerime geçmene izni yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. İşte kim do? Bir arkadaş geldi. İşte kaç, kaç kasa bira var? Ne kadar içki <gülüyor> var? Arkadaşımız. Biz de bir kasa bira getirmiştik değil mi? Kaç kasa? Evet bir kasa, kasa bira ikide... de. 72 vodka vardı herhalde oğlum. Yaş kaç? <gülüyor> yaş 15, 16'ya girip. 16, 17, 18 yaş. Mantık. <gülüyor> yine de ama bizim daimi gelen kızlar da vardı. Sağ olsunlar. Onlar hep bizim arkadaşlarımız da. Şu anda da görüştüğümüz yakın arkadaşlarımız. Evet. Yani hepsi sağ olsunlar. Hep eğlenmek için hani amaç eğlenmek sadece eğlenmek yani. Başka amacı yok. Tabii ki canım. Başkı bir amaç yoktu. <gülüyor> yok yok şaka, <gülüyor> ya şaka yaptım böyle. Nise? Geldi arkadaş, işte ne kadar ilişki var, dedik bir kasa bira var. Aa tamam onun yarısı benim, gerisini siz hepiniz içersiniz. <gülüyor> Dedi, be, iki mi, <gülüyor> mi, Dedi ve iki biramı, üç biramı ne içti ve Dedi ve hatta onu da nasıl yaptı? Şimdi ben yine bilgisayar başındayım, işte müzikle uğraşıyorum. Geldi, ben yeni birayı aldım, iki yudum aldım. O yeni birasının içine, birasını yarıya kadar indirmiş. Yarının üstüne vodka doldurmuş, yani baya baya sert bir alkol olmuş. bir de. Biran içine bot koyunca tadı hani bira tadı geliyor, botkada tadı gelmiyor. Neyse, bununla benim biralar karışıyor. Ben daha ikinci bira içtim, üçüncüye yeni başlıyorum. Hani o o kadar olmam imkansız. Ben onu içtim. <gülüyor> <gülüyor> ama böyle dikiyorum bazen ben bir hani şey ama ben hiç kıpramadan oturdum böyle hiç hiç tepki mi veriyorum? Yani başımda bir sürü insanlar falan, kahve falan yapanlar oluyor. Ben. Bir de olaya bak. Sayram motor sürmesini bilmez. Anne ah, Elim, Elimde iki tane. Sestemin torbası ve boş bir şişelerinin torbası var. Depositörüne götüreceğim. Ahmet Sayran motor sürmesi bilmez. Ahmet Sayran'ın arkasına beni oturtmuş der. Aa! Ben orasını bilmiyorum yani. <gülüyor> Neyse bu çocuk motor sürmeyi ilk defa motora biliyor herhalde. Neyse bu beni makasa bıraktı. Abi dedim eve götür. Yani eve götür bu halde bırakma. Beni dolmuşa bindirdi. Böyle bir kaliteli arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Ama çocuk bilmiyormuş abi demek ki yani. Ama hani gidebilirdi ha Ta yine taşlakadan inmiş makasa kadar ara sokaklardan falan hani götürürdü yani zaten o zamanlar hiç eliyle sorunu yok bizde <gülüyor> <gülüyor> bu da böyle bir anıydı diyorsun evet yani resmen böyle bir şey yaşadık yani bir kasa bire getirdik ee, daha sonra o bir kasa biranın yarısını ben içeri mi diyen <gülüyor> siz içersiniz falan diyen arkadaşlarımız oldu bizim yani biz böyle bir e, ekipten gidiyoruz ya onu hani hep toparlamak istedik hani Bazen sınır koymaya çalıştık ama hani olmuyordu yani ne kadar işte sınır koymaya çalıştık arkadaşlarımıza falan yine de olmuyordu. Sonuçta hani oradan buradan tanışmışlığımız oluyordu. ki muhabbetimiz yoğun oluyordu. Geliyorlardı. Aynen öyle bu da Emre'nin aslında Fethi'yi şöyle ufakça konuştuğumuz zamanın zamanda söylediği şeyleri denk düşüyor. Herkes herkesi tanıyor Fethiye'de ve bu yüzden kendi özel işlerinde bile genelleşiyorsun yani. Yani onun dışında ben şeyleri hatırlıyorum mesela ve dershane zamanlarımızdaki o, dershaneye 11. gitme işlerimizi. <gülüyor> neredesin? <gülüyor> ya yani sınavı var da işte oraya gideceğim. Ama <gülüyor> sınav yok. Evet. Biz partideyiz. Evet yani onları çok iyi hatırlıyorum. <gülüyor> e, o, e oğlum neredesin? Ya işte teyze şöyle şöyle bilmiyorum. Yani ama gerçekten ben <gülüyor> <gülüyor> orada bira falan içiyorum yani böyle saç Ama güzel. o partiler güzeldi canım. 11. sınıf ciddi anlamda bizim için hani en lisede mutlu olduğumuz zamanlar desen 10. sınıfın sonu 11. sınıfın tamamı. Çünkü biz 11. sınıfta dershaneye çıkırdık falan her cumartesi dışarıdaydık neredeyse. Tabii canım biz Ve eğlenirdik pek de. Pek hani. girmiyorduk yani o zaman. O zamanlar bir de hani yeni yeni mekanlara çıkıyoruz. Hani daha yeni yeni ortamlardayız. Bana evet. hala yaş soruluyor. <gülüyor> Bana şu anda bile hala yaş soruluyor yani xmlnseteyim. Ama hani güzel günlerdi o günler. Evet. Nedense o hani o günler tadı alıyordum. O günleri hep özlüyorum ben zaten şu aralar bir Eskileri özleve psikolojisine girdim. <gülüyor> ee, yavaş yavaş tabii Fethiye'den yaklaşınca. Evet. Yani Bunun da mesela yaptığımız programın da şöyle bir güzel tarafı oldu. Ee, Emre Fethiye'den gidecek. İşte ben zaten Fethiye'den gitmiştim. Ondan sonra böyle anılarla aslında e, neler yaşadık neler yaşamadık aslında onları da konuşuyoruz biraz. Yani Fethiye evet. özelinden de çıkıp. Ama tabi Emre'nin bahsettiği bu e, ev partileri veya işte diğer partiler ...gençliğin bize verdiği etkilerle yaptığımız şeyler... çok da utanılması veya işte aman ya böyle bunlar da böyle takılıyormuş falan... ...denecek şeyler değil. Bize çok şey öğrettiler. Ben buna gerçekten inanıyorum. Çok da güzel zamanlıyordu bunlar. Evet, biz esas şeyi dergi zamanında baya kendimizi geliştirdik ve hani... Hı. ...o zaman biz baya çok şey öğrendik. Dergi zamanında çok büyüklerle hani... ...muhatap olduk. Çok hani... <gülüyor> ...insanların... ...gidip de merhaba hani dediğinde gösterebilecek gösterilebilecek insanlarla biz çok muhatap olduk. İşte bunlar bize bayağı şeyler kattı. Kendimizi işte o zaman geliştirdik. Burada şöyle de bir şey var. Şimdi daha demin... Şöyle, daha demin de aslında. Şöyle toparlarsam daha iyi olacak. Daha önceki konuşmaları, şey radyo programlarımızı dinleyenler varsa hepsini... Orada Ahmet ufakça bir bahsetti. Biz bir çizgi, kültür, sanat ve edebiyat dergisi diye bir şey çıkarmıştık ama işte tek sayı çıkartabildik fiyasko olmuştu falan diye. Abi aslında şöyle sözünü, Orada bahsettiğimiz ba ba Emre, <gülüyor> şu anki Emre. Sözünü kesiyorum da hani o dergi e, tuttu, yani nasıl tuttu? Bana nereden mailler Marinesen mailler geliyordu, işte bizim yazımızda bizim çizimlerimizi çıkardın. Nereden? Tekirda ne bana, bana bir mail geliyor. Garip yerlerden geliyor. Yani, yani. Geliyorlar, hani böyle yazlarını falan gönderiyorlar, işte Fintedekiler sürekli hani söylüyorlar falan. Aslında bir <gülüyor> şeyler için adım atmıştık. <gülüyor> Ama tabi yine yaş dolayısıyla devamı gelmedi. büyüklerimiz sayesinde olduğu için devamı yine gelmedi. Onun da kokteylini yaptık. Evet çizgilerimizin <gülüyor> kokteyli güzeldi Ama şimdi. gerçekten patlatmıştık onu. Evet o güzel yani. Ben de patlamıştım o gün o ben de çok Evet onu ben ufaktan bahsedeceğim. Kaçamazsın yani ondan Hayır hayır. <gülüyor> çok girmenim. Kaçamazsın. <gülüyor> Şöyle bir... Olay oldu. Biz çizgi dergisini çıkardık. O sıralarda Ölüdeniz biliyorsunuz yani bilmeyenler, fethiye bilmeyenler bile Ölüdeniz'i bilir. Ölüdeniz'de kültür sanat festivallerine denk geldi. Hatta bizim çıkış derginin çıkış zamanları falan filan bilmem ne. Oralarda sattık bilmem stand ne. Stand falan açtık. Standlar falan açtık. Hiç hesap da yok tam o. O gün görmeye gittik. Evet. Orada benim Twitter'da mi? fotoğrafı da var hatta. Evet. Orada direkt gelin stand verelim size dediler. Dergileri hemen Fethiye'den getirtirdik falan filan. Sonra yakın sahnede dergiyi tanıttı. Evet. Abbas güçlü dergiye baktı, gördü. Güzel dedi. <gülüyor> Hatta şey böyle alın bu dergiyi falan dediler değil mi? Böyle, ha evet e, evet. evet. Onu güzel yaptım. zamanlardı yani e, çok da böyle insan kendini... Şimdi ortaya çok güzel, böyle muhteşem, eksiksiz bir şey tabii ki o yaşlarda koymak gibi bir durum olamazdı ve koyamadık da zaten ama en azından şöyle bir hedefimize ulaştık. Evet, 17 yaşındaydık ve dergi çıkardık ya. Adliyeden 10 dergi çıkardık abi. <gülüyor> Buna nasıl başladık Sen bana bir gün mesaj attın. İşte ki böyle... ben o mesajı nerede attım? Burada dinleyicilerimle paylaşayım mı? <gülüyor> ben o mesajı tuvalette attım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet mesajları zaten Ne? <gülüyor> sen bana mesaj attın, ki işte böyle böyle bir düşünceniz var. Sen bana ama şey dedim. Ben sen bana anlattıkça ben şey düşünüyorum. Hani böyle bildiğin dergi, güzel bir şeyler. ...düşünüyorum. Ama geldim dedim ki... ...fanzin çıkaracağız. Dedim abi... dedim ...madem bu kadar hani hazırlığım var... ...hani bu kadar güzel şeyler olacak... ...fanzinle falan uğraşmam direkt bildiğimiz gibi... <gülüyor> ...renkli falan dergi çıkartalım. Nasıl yapacağız falan derken... ...işte yardımlar aldık, sponsorlar aldık falan. Hani bir şekilde oldu. Belediye başkanının karşısına çıktık. <gülüyor> Belediye başkanı sağ olsun. Sağ olsun. Ona buradan gerçekten... ...ben bütün sevgilerimi gönderiyorum. Yani tabii ki hani... bu programı dinlemeyecek, etmeyecek ama... <gülüyor> Yani, Olur da dinlerse gerçekten hani o çok adam, seviyorum o adamı. Şöyle bir şey ben de seviyorum. Çünkü neden siyasi görüşü hani ne olursa olsun adamın içinde böyle hani şey var. E, bir şeyleri yapma isteği Yani yapma isteği var bir de şey var hani e, anlatamadım. <gülüyor> <gülüyor> Emre Tomu da anlatamadım bunu yazın bir köşeye. Yani herkese saygı gösteriyor. Her bir şeye değer veriyor. haklıyla haksızı iyi edebilen bir başkanımız hani yapmak istedikleri onu yapmak istedik gerçekten gençlere yönelik daha çok hani yaptığı şeyleri de görüyoruz burada. Çok hani dedim onun da farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> Olsun Ömer öyle şey. Yani e, Emre'nin dediği şeyler doğru. Şu anlamda doğru. E, bizim belediye başkanımız e, Sayın Behçe Saatçi gerçekten e, Emre'nin daha demin bahsettiği gibi bir şeyler yapmak isteyen ve doğruyla yanlışı ayırt edebilen bir adam. Yani asla siyasi görüşüm bu. Evet. Yani bu ama ben ve... bunun arkasına sığınıp doğruları gizleyemem. Tabii adamın ve... bu mantığı var. Ve bu yüzden biz 17 yaşında onun yanına gidip biz dergi çıkartacağız bize yardım eder misiniz dediğimizde bizi ikiletmeden direkt, direkt mı yardımcı oldu yani bu bence çok özel bir şey yani yani zaten hani hatta hatırlıyorsunuz, sekreterleri falan biz hani böyle ne yapacaksınız gibicesinden bakıyordu içeriye girdik gayet ha gelin gençler çok zaten sürekli gençleri çok o seven reseptörü yani. nasıl sinir olmuştu <gülüyor> <ya? gülüyor> <gülüyor> reseptörü böyle dövesim gelmişti benim da söyleyeceğiz yani. canım daha sonra mı çıktık oradan alnımız dik göğsümüz dik falan yani başkan da bizim yanımızdaydı zaten evet <gülüyor> gençler yine gele falan mı <gülüyor> güzeldi falan. <gülüyor> İşte bütün bu ıı, olaylardan sonra dergi ıı, olaylarımızdan sonra çizgi kültür sanat ve edebiyat dergisi kokteylini yaptık. Kokteylini yaptı. Kokteyl nerede yapacağız düşüncesi başladı. Kokteyl düşüncesi senden mi çıktı? <gülüyor> senden yani, çıktı. Ben zihnim <gülüyor> çıktım. Yok ne yap? Ya yine can sıkıntısından ne yapalım muhabbet. Yani çünkü hani ay hani bugün çıkalım. Şurada şunu yapalım, burada bunu yapalım muhabbeti yok burada. Hani bugün çıkıyorsun. Ne yaparım? Ya Paspaturdas'ın, ya çalışsın, ya da adresle oturup çay içersin. Yani, yani burada başka bir alternatif yok. Ya da Hisar'a çıkarsan ama biz pek Hisar'a çıkmıyorduk. Neden? <gülüyor> i̇mkanımız yok. <gülüyor> neyle döneceksin? S sap yani o da var. <gülüyor> neyle döneceksin sorunu da vardı. Tabii. Artık yok da Hisar artık da pek patlamıyor bizi. Tabii doğru. Evet. Senden patlamıyor? çıktı o fikir. Ha benden çıktı evet. İşte nerede yapalım falan muhabbet yani. Tabii kokteyli dince benim aklıma böyle bah ha. O aslında şeydi. Oğuz başında aslında o da festival havasında bir şeydi o evet, kokteyl. Bir, bir, bir şeyler getirtelim vardı, falan. Evet, katta, getirtelim vardı. Evet, onlar vardı. Olmayınca daha sonra küçülttük olayı. Ee, şey, ne yaptık? İşte kokteyl ince geliyor, bahçeli falan bir yerler geliyor. böyle. Tanıdığım vardı galiba havlılardan. Ayarladığım ha. bir evet, Bir mekan ayarladık, Zakkum Cafe. Sevgilerimizi gönderelim. Aslında güzel mekan orası. Yani Genelde yabancılar gidiyor zaten ama güzel hani... Mekan olarak hissetilebilirse, yani insanlar da gitse oraya... Gerçekten güzel bir yer. Gittik oraya. İşte sesleni falan filan, mikrofonu, canlı müzik. Ha canlı müzik de bizi sattı o gün. Grup çıkacak. Evet bir grup ha, onu çıkacaktı. Zaten çok severiz kardeşimizi. <gülüyor> <gülüyor> o evet. gün sattılar bizi. Neyse ki orada Ali Güran Kara vardı. Ona da sevgiler. Ona da sevgiler. Böylelikle bir sürü de sevgi gönderiyoruz. Ama abi hani... Sevgi pıtırcı oldun ha? lan. <gülüyor> Hayır ama... Yani adamların yaptığı şeyler... Konuştukça... Hani ortaya çıkıyor ama... Yaptığı şeyler gerçekten... Kale geçer şeyler. Ali Gülhan Karan'a mı? Orada hiç kimse çıkmıyordu. Ve geldi adam. Tamam gitarımı getirelim çıkalım tabii tabii orada evet, Hiçbir planda olmayan bir şey oldu. gerçekten. Daha sonra kokteyl bayağı doldu. Hatta dediğimiz zaten erken geldiler. <gülüyor> ben yoktum insanlar orada evet. doluşmuşlar. Güzeldi yine kötü değildi. Böyle Eğlendik mesela falan. benim beklediğimden daha farklı oldu. Yani sonuçta biz o zamana kadar, o zamanlar kaçını sıktık lan? 11 Üçüncü senetteki işte dergi zamanı. O zamana kadar birçok projenin içinde bulunmuştuk ve birçok proje istediğimiz şekilde sonlanmamıştı. Çizgi dergisinin kokteylini de yaparken gerçekten sadece ve sadece şey istiyorduk yani. Çizgi dergisinin çizgi dergisini sevenler, bizi sevenler ondan sonra gelsin birlikte güzelce eğlenelim. Gerçekten tek amacımız buydu ve ona da tabii korkuyla yaklaşıyorduk acaba olmaz mı? Hani e, istediğimiz etkiyi alamaz mıyız falan filan diye ama gerçekten e, tek masa bile boş kalmadı. Hatta masalar birleştirmek zorunda kaldık. yan evet, evet. masalardan Arkadan arkadan masa falan toplamış. Çok da güzel bir geceydi. Ben çok eğlendim. <gülüyor> Emre çok eğlendi fakat <gülüyor> gecenin sonlarında e, çok da eğlenemedi. <gülüyor> Çünkü e, bunu ben şimdi şey bir adamım. Dinleyicilerle <gülüyor> Dürüst olmayı seçen bir adamım yani bir dakika ben burada sonuçta dört bölümdür miskinleri yapıyorum ve dinleyicilerimle aramda ha, bu, dördüncü. bu dördüncü bölüm işte Dinleyicilerimle aramda artık bir bağ var abi o yüzden bunu söylemek zorundayım yani Emre gecenin sonlarına doğru nakavttı Bunu söylemek İlk zorundayım İlk defa da o gün oldu o <gülüyor> Ondan da aynısı yoktu Biz Emre'yi apar topar kaldır ondan sonra Yok lan, yola çıkar iştenir, Ondan sonra <gülüyor> abi beni bunu söylemek zorundayım abi beni bırakmayın <gülüyor> Evet daha sonra apar topar menübüse bindirdik. Sağolsun ablası da e, oradaydı. Emre'nin. Ondan sonra ablasına emanet ettik ve böylelikle eve gittiler. E, o gece e, Emre doktor dedi ki Emre bu geceyi geçirir. <gülüyor> yaşar. Emre o geceyi geçirdi ve yaşadı. <gülüyor> Bugün de burada bizle beraber. O günde, evet. Güzel bir gündü ve sonlandı. Daha sonra neler yaptık? Ya şöyle geriye dönüp baktığımda abi gerçekten Fethiye dedik. E, hani en başta birazcık bizi hitap etmiyor gençlere hitap etmeye falan filan vesaire dedik ama çok güzel zamanlar geçirdik. Yani evet geriye dönüp baktığımda hani doldolu zamanlar geçirmişiz şu anda baktığınız hani birçok lise öğrencisine baktığımızda hani yaptıkları işler benim... Ben so şöyle bir şey e, diyebilirim sana. Bizim lise zamanımızda şimdi e, son şimdi arkadaşlar program yavaş yavaş şöyle bir hal aldı. Buna sakınlıkla kapılmayın. Biz sanki yaptığımız işleri mükemmel bir gösterip diğer yapılan işlere aman bunlar cacık falan filan demiyoruz. Sadece gerçekten bizim dönemle yani bizim liseye geçtiğimiz dönemle yavaş yavaş böyle bir girişimcilik, bir atiklik bir hız kazandı aslında liseliler. Ben bunu gerçekten çok rahat bir içimde söyleyebilirim. Yani bu dalga geçmek için söylediğimiz sırnak içerisinde söylüyorum. Liseliler tabirini biz sonuna kadar, <gülüyor> <gülüyor> gibine kadar yaşadık. <gülüyor> yani. Evet, bunlar da yaptım şu an. <gülüyor> Ve bu yüzden ben şimdiki liseli gençliğe baktığım zaman birazdan sonundan görmelik Görüyorum. Var, o var. Özentilik mi diyelim sonra? Bak bu konuyla değilim. ilgili sana birkaç soru soracağım. Sıkıştırmanız sorular soracağım. İnşallah güzel cevaplar verirsin. Ondan sonra ama şimdi hemen bir şarkı girelim. Girelim. Bir Dinleyicileri fazla sıktır. Sürpriz mi olsun bu sefer? Bu sürpriz Bu olsun. sefer sürpriz olsun ya. Olmasın ya hep sürpriz. Ama asıl bu sefer sürpriz olsun benim. Yani. Neyse bir ara Aklında girelim. Ne var mı falan. senin için? La ha? Things. Aklında mı? <gülüyor> Aklında. E... Yok sürpriz olursa. yok. O zaman sürpriz. Birazdan <gülüyor> evet, sizlerdeyiz. Birazdan sizlerdeyiz. All oh, theories, like clichés, shut to hell. All oh, their small faces looking up, beautiful. Tekrar sizlerleyiz ve e, tekrar kendimizdeyiz. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi, daha doğrusu bahsettiğimiz gibi yeni liseler veya de işte bizim zamanımız, bizim yap lisede yaptığımız şeyler falan filan diyorduk en son. Daha sonra şarkı girdi. Ben burada şöyle bir soru sormak istiyorum aslında Emre'ye ama soruyu sormadan önce sizlere bir de şöyle bir şey demek isterim. Şimdi biz e, programın en başından beri yaptığımız şeylerden bahsediyoruz komik şeyler oldu bunlar. Bazısı tuttu, bazısı gerçekten elimizde patladı. Ama bunları biz konuşurken ve anlatırken hiçbir zaman şey gütmedik yani. Aman Tanrım işte şunları yapmıştık lan bunları yapmıştık falan filan değil de bu bir aslında sizlerle sesli dertleşme gibi bir şey oldu. Sonuçta bunun içinde biz şey diye konuşurken şunları yapabildik, şunları yapamadık. Baksanıza işte ulan şunları yapmayı başardık falan filan derken aslında Toplumsal şeylerden bahsediyoruz birazcık da. Yani şöyle toplumsal şeylerden bahsediyoruz. Genel, özel bir şey konuşurken geneli itaat Yani kendimiz üzerinden, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kendimiz üzerinden toplumsal mesajlar vermeye çalışıyoruz. Appas Bir daha Kendimiz üzerinden toplumsal mesajlar vermeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar kesinlikle yani hepiniz buradaki mesajları alabileceksiniz yani biraz kendinden büyük bir laf ettin ama <gülüyor> aslında yok, yok. mantıklı ben gerçekten dinleyicileri güveniyorum yani lan bunlar da ne konuşuyor falan filan diyorlar tabii ki ama asla bence bizi yargılamıyorlardır çünkü onlar da bu yollardan geçti ben bunlara eminim yani sadece daha biz... geçenlerde hani o yolda olanlar da var, var. Hani onlar da belki dinleyicilerimizden onlar değil belki de vardır, vardır ama ben mi onun dışında ben şöyle bir şey de demek istiyorum yani dinleyici kitlelerimizi şöyle veya da böyle diye ayırmış gibi oldum daha önce ama bir şey yok yani ha, onda diyeyim. Ve şöyle bir soruyla e, Emre'ye gene söz vereyim. Şimdi abi e, şarkıdan sonra da dedim yani ya biz böyle böyle yapmıştık ama işte yeni nesil böyle böyle falan diye. Hı. Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda? Biz şimdi eski nesil mi olduk yani? <gülüyor> yani söyle. Eskenesi de olduk evet şimdi yeni nesilde bakarsan biz lise 1'de oho, hayır oho, yani biz, lise birde daha neler yapıyorduk ki? şimdi onlara bakarsan onlar hani ortaokulda artık 8. sınıfta falan artık şeyler. Bizim daha 10. sınıfta yaşadıklarımız onlar 8. sınıfta hani. E bu çok kötü bak, bir şey değil mi? Kötü bir şey tabii bu. Artık düşüyor gitgide düşüyor. Yani e, 15-16 <gülüyor> Batum... yaşında her şeyi tüketmiş oluyorsun. Yani ondan sonra zaten sıkıntılar başlıyor. Daha gençliği hani 16 yaşında yapabilecekler eğer erken yaparsan. O gençlik zaten hani erken biter, erken çökersin. Hani yapacaklarını hep erken bitirdiğin zaman hiçbir şey tadında olmaz. Biz her şeyi tadında yaptığımıza inanıyoruz. Ya bence de öyle. Ee, Bir zamanı geldi ve bazı şeyleri yapmaya çalıştık. Diye en başından da dediğim gibi bazen oldu veya da bazen olmadı. Bunlar benim için çok müthiş önemli şeyler de değil yani. Yani olup olmaması. Sadece yaptık ya benim için bu önemli. Evet yani kafamıza koyduğumuz her şeyi yapmaya çalıştık ve bir çoğunu da yaptık. Ama e, bu en başında da senin dediğin gibi gerçekten e, bizim bir türlü fethede göre göremeyip e, istediğimiz şeylerden dolayıydı değil mi yani? Bu yapmaya çalıştığı evet, şey. Evet yani zaten hep kendimiz olmasını istediğimiz şeyleri yaptık. Biz başka 11'in sınıfı da bitirdik. 12'ye geldik. Peki 12'de neler oldu? <gülüyor> 12'de kabımıza çekildik. Çekilmeye aslında çalıştık. Çok düzenli bir program oldu lan. Baktığın zaman 9. sınıf dedik, 10. sınıf dedik, 11 dedik. Yani. Şimdi 12 değilsin. Yani aslında... <gülüyor> <gülüyor> Bütün lise hayatımızı evet, döktük evet. yani. <gülüyor> 12'de neler oldu abi? 12'de neler oldu? Kabımıza çekildik dediğim gibi biraz daha kapalılaştık. Hani daha sosyal hayatı azalttık. Bir de zaten yavaş yavaş şey e, falan oldu, değil mi? Aslında ben bunu şöyle bir furiyeye bağlayabiliyorum. Yani genç lise lise geçiyorsun ve gençliğin ilk gençliğin ilk gençlik yıllarını adım atmaya başlıyorsun liseyle beraber. Dokuzuncu sınıfta bazı e, kendine yakıştırabileceğin şeyler var. İşte ne oluyor? Bunlar yavaş yavaş ilişkiyle tanışma veya de işte vesaire şeyler. Onuncu sınıfta artık bunları dikkatle arttırıyorsun. İşte barlar, efendime söyleyeyim daha başka şeyler. 11. sınıfta artık bakıyorsun ki ulan bu işlerde çok da fazla bir şey yokmuş başka şeyler yapalım falan sonra 12. sınıfta da artık büyüyorsun ve o yaptığın işlerde büyüyor aslında Heh, tam da onu söyleyecektim işte üstüne bassın bal balla üstüne basmasın <gülüyor> bayağı bildiğin ayağını üstüne bassın yani yaptığın işlerde gerçekten büyüyor daha büyük hedefler belirliyorsun kendine mesela benim 12. sınıfın sonunda yaptığım bir yıl sonu gecesi vardı. Hatta buna rakip de çıkmıştı. O okul içinde. Oylama falan yaptığımızda belki o zamanları bilen arkadaşlar da bilir. Yine bayağı sana hani benim yaptığım işten yana olmuştu insanların tercihleri. Yaptık o gün gayet güzel her şey yerindeydi. Yani bence ve benim sorduğum insanların söyledikleri e, tepkiler hep olumluydu. O de hani mesela gerek maddi gerek manevi olarak yaptığımız şeyler hani daha büyüktü. Daha amacımızı arttırıyorduk. Yavaş yavaş. Ki, hani bu da yaşta ilgisi var bunun. Yaş o zaman Tabii. da 18'i artık doldurmuştum. <gülüyor> Ama biz daha demin şey dedik ya. Ulan dedik. Bu yeni e, gençlik, yeni nesil her şeyi önceden tüketiyor, tüketiyor, tüketiyor. Tamam biz zamanında yaptık her şeyi falan dedik de biz de aslında baktığın zaman birazcık da önceden tüketmişiz be abi. Şimdi ben geriye baktığımda bunları görüyorum. Yani şöyle görüyorum. Şimdi sen üniversiteye gideceksin. İşte ben de tekrar üniversiteye gideceğim falan. Dershanedeki bir öğretmen konuşmasında şöyle bir şey demişti. Daha 11 miydik? 12 miydik? Tam kestiremiyorum. Arkadaşlar demişti. Üniversiteye gideceksiniz. Hani bir sene sonra falan. Ve o zaman hani çok rahat olacaksınız. Rahat zamanlar yaşayacaksınız. Üniversite çok ayrı bir şey falan filan diye. Ya, bir konuşma gerçekleştirmişti. Sözünü, sözünü kesiyorum. Ulan demiştim lan. Hani bu adamın anlattığı her şeyi ben zaten 16-17 yaşında yaptım ya. Yani üniversitede fazladan ama, ne yapıyorduk? Ama şöyle yani? biz bunları çok rahat yapmadık, yapamadık. Hani bak sen Hı. rahat dedin ya biz o kadar rahat değildik. Bizim de üstümüzde baskılar vardı gerek senin gerek benim Ahmet biraz daha rahat da. Ee, hani ama yine de az da olsa hani kendi çapımızda hani yaşıtlarımıza göre belki biraz daha fazla şeyler yapmış olabiliriz ama yine de bizim de vardı baskılarımız vardı. Yani kendi tabularımızı da yıkmaya çalışıyorduk o yaşlarda. Çok doğru Ama şey o kadar sanırım. da rahat değildik. Şimdi üniversitede daha başka boyutlar alıyor artık olaylar. Mesela bizim şimdi lisede kazandıklarımız üniversitede de daha hani ekser olarak nice şekilde bize donanım kazandırdı ve bunları uygulamaya geçeceksin şimdi. O zaman mesela dinleyiciler şöyle bir kıssadan hisse çıkartabilir. Ee, bence bu konuşmalardan. Yani lise hayatında ne kadar aslında bunu şeyle şimdi entel dinleyiciler de var bunları dinleyen entel, aptal saptal dinleyiciler var büyük olasılık da şey falan e, diyorlardır dinlerlerse diyeceklerdir hani ulan bunlar ne konuşmuş böyle iki saattir e, işte biz parti bilmem ne marti, falan filan hayır bize ne yaptıklarından değil parti ulan, şimdi sen lisede bazı şeyleri yaparsan anladın mı bazı şeyler için ödün verirsen kendinden derslerinden veya da ailenden işte sen dedin ya çok güzeldi o tabuları yıkmak falan filan gerçekten bir nevi biz tabuları yıktık aslında o zamanlar gelişmiş oluyorsun ya ne olursa olsun bunun adı e, parti yapmak mı parti yapmak bunun adı dergi çıkarmak mı dergi çıkarmak. bunun adı işte tutup e, lise zamanı gel abi şöyle bir oturup şöyle adam gibi içip dertleşelim mi içip dertleşelim bunların hepsini yaptığın zaman aslında kendin de gelişiyorsun sınırı ne olursa e ne oldu abi zaten 12'nin yazında e, yine bir muhabbet arasında e, arkadaşla dolayısıyla bar muhabbeti başladı işte hani şu kadar alın başlayın muhabbete başladı. Yani işle işlet. yani işletme <gülüyor> muhabbete başladı. E onu da yaptık. Ne yaptık? Lan işlettik ya abi. Onu nasıl yaptık? Çünkü <gülüyor> vardı hani bak önceden geçmişe bakıyorsun e bu adamlar bir şey yapmış diyorlar. Yapıyorlar diyorlar. E geliyorlar sana güveniyorlar. Veriyorlar. Ve sonuçta sen bundan sadece ee, bir takım etkiler bekliyorsun. Bu etkilerde şunlar oluyor. Eğlenebileyim olan. Eğlenebileyim olan. Hani de zaten doğru dürüst bir şey yok, anladın mı? Farklılıklar yapalım, e farklılıklar yapmaya yapalım, çalışalım, yapmaya çalışalım vesaire. Yani bunlar kesinlikle hiçbir zaman için bizim özelimizde bence seni söylüyorum e şey diye olmadı yani. Ya işte şöyle yapalım abi böyle yapalım abi. <gülüyor> bence olmadı yani. Bu <gülüyor> aynen bak böyle, anladın mı yani böyle falan yapma olmadı bence. Yani. yani çünkü en başından beri diyoruz ya fetiye fetiye fetiye fetiye. Fetiye de farklı bir şeyler yapmak istedik. De aslında yaptık da. Yani kendimize, kendimizi tatmin aslında, ettik. Kendimiz, de bu Kendimizi da. tatmin ettik, meditik. Yani bence de ve güzel şeylerle oldu bunlar. Ben e, şimdi geriye dönüp baktığımda gerçekten güzel bir geçmiş görüyorum yani. Son derece şey, <gülüyor> temiz. <gülüyor> Sen <gülüyor> kendinle çok... nasıl bir geçmiş görüyorsun? <gülüyor> ki? Ki çok temiz zaten, mükemmel. Niye, ya, niye abi? Asla kimse <gülüyor> şey yapmaz yani, arkamdan konuşmaz. Herkese <gülüyor> yani çok temizdir geçmişim. Yani abi şunu da anlamıyorum ben, hani insanlar neden başkalarının arkasından hani konuşurlar ya da ne bileyim Küçük evlerin en büyük deformasyonu i̇şte değil mi? İşte olayı bu zaten. Fethiye bunu aşabilirse Fethiye ciddi anlamda güzel bir şey olacak. Herkes herkesin arkasından mı konuşuyor diyorsun? Var, yani çekememezlik mi yoksa başka bir şey mi bilmiyorum ama var yani insanların canı sıkırıyor. Ki zaten herkes birbirini tanıdığı için. Mesela bak bütün ortamlarda hep aynı kişileri görürsün. Evet bir tane adam görürsün sen o adamı direkt tanırsın, bu adam fetiheden değil bu adam burada yeni gelmiş bunu bilirsin çünkü bütün ortamlar hani çıktıklarını insanlar genel zaten paspatorda belli bir yere giderler orada inerler ve herkes orada görebilirsin yılbaşı Bizim mükemmel yıl başlarımız nereden direkt geldiğimizi bilmiyor mu paspator mekan deyince. tekrarlamak istiyorum mükemmel yıl başlarımız arkadaşlar yani yılbaşı Yılbaşı hiçbir zaman mükemmel bir dedi. <gülüyor> Her zaman Aynı şeyle başladık Abi kim kimiz? Sen ben Ahmet Ne yapıyoruz? Önce evde sonra bana başlıyoruz. Ayarladık mı? Aynen her şey tamam <gülüyor> Gideriz Son fiyasko Yok bulamayız yani. olmaz Daha sonra ne olur birinin arkadaşı gelir Son anda biri gelir yani Böyle bir şekilde ilerler değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bizim yılbaşlarımız, ben bunu blokta da bahsettim ya, okuyanlar yani okuyan ve hatırlayanlar varsa e, tam üstüne denk düşmüş olacak. Bizim yılbaşlarımız gerçekten efsaneydi yani. Her seferinde mükemmel e, hedeflerle yola çıkıp her seferinde ya, beklemediğimiz şeylerle karşılaştık. şöyle bir şey var, sen bu yılbaşında Ankara'dan geldin. Yani sen Ankara'da da evlenebilirdin ama hani Fethiye'de gerçekten o potansiyel var hani o istek var Fethiye'de yaşama isteği var onun ama nedense bir türlü olmuyor. Olamıyor. Ama o istek gerçekten bende ben bu sene gittiğimde yine olacak bende Fethiye'ye gelme isteği ya da biz başka bir yerde buluşup yıldaşıp kutlayacağız bu sene belki ama hani o istek yine oluyor Fethiye'de artık, yapma isteği olacak. başka bir yerde bu buluşup yapalım başka ya. bir yerde <gülüyor> yaparız <gülüyor> muhtemelen yani gelmeyi sarar. Hatırladığım kadarıyla 2010'da 2009'da biz beraber değildik. değildik. Çünkü ben 2009'da o bir kasa birayın yarısını içerim diyen arkadaşlar ben. E, Tanımadığım bir kızın evindeydim 2009'da. 2010'dan itibaren biz... E, ben 2009'da nasıldım biliyor musun? 2009 muydu 10 muydu o ya? Abi bak 2009'da ben yoktum yani öyle düşün. Tamam yoktum ben. Ahmetler tamam, ben... şeyde, Hiser önündeki otelde masa oynuyordu. <gülüyor> tamam bak <gülüyor> sen yalnızdın sen, yani. yani. Ben o gün ne yaptım? Ne Yalnızım. Çıktım. O günde e, Valen'in yanında bir mekan vardı. Valede e, bu sahil Band diye bahsettiğimiz yerin o zamanlar gözdevi mekanıydı. Şimdi e, işte ünlü sanatçıları getiren bir yer. Yani şimdi daha kendini geliştirdi. O zamanlar yine rock grubu falan çıkıyordu. O zamanlar küçüktü. Yanında başka bir bar vardı. Turunç. <gülüyor> Turunç'tu. Neyse ben o gün benim hiçbir planım yok. O gün ben gideceğim oraya. Sen, ben seni o gün gördüm mü? Sen Tunca falan mıydın? Vale'deydin. valedeydin. Ha, görmüş olabilirsin. Ben öyle yerlerdeydim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben girdim direkt. Hiçbir planım yok. Girdim direkt. Hop, aa, sen zaten dediğim gibi bak. Herkes orada. Yani bütün tanıdıklar orada. Bir giriyorsun. 5-6 tane masa orada yani. E girdim. Arkadaşları gördüm hemen. Yani o ortamı ben daha önceden planlasaydım yapamazdım. Ama ben o gün gayet iyi eğlenmiştim. Ben okay. çok eğlendim bu gün. <gülüyor> <gülüyor> Tanımadığım dizinin evinde gayet eğlenmişsindir. Yani e, bu çok güzel bir bağlantı oldu. Yani en başta sürekli şey diyordun <gülüyor> ya. Bunun demek ki böyle bir olumlu tarafı var yani hani herkes herkesi tanıyor. Bunun yani. olumsuz tarafı kadar demek ki böyle olumlu bir tarafı var, var, var yani. Yani. Her zaman değil. Düşmüyorlar. <Tabii gülüyor> Çoğunlukla yani. olumsuz. 2010'da biz beraber yılbaşı mutlamaya başladık. Benim <gülüyor> efsanevi sevgilim. Çok girmedi o komşuda da 2010'da Adem Çatal. <gülüyor> Adem, Çatal Adem Çatal. Adem Çatal. Adem Çatal Abim son izlerimizi. Adem Çatal emeği ödenemez canım. Adem evet. Çatal mezuniyet de bana araba kiraladı ve araba verdi. Ehliyetim yoktu o zaman. Yani öyle bir adamdır. Adem... Ev, evini sürekli açar. Sağ olsun. Adem... <gülüyor> yani... artık art art <gülüyor> <gülüyor> Adem Çatal sağ olsun ama gerçekten. Yolda sokakta kaldım da geceleri hani uyumaya Tabi tabi. O yüzden evini açar ya. Yani. Doğum günleri falan filan yine yardımcı olurdu. Tabi tabi. Yani Adem o gün dinliyor mu acaba? Yani yani dinlerse daha sonra dinler muhtemelen. Ama şey... 2010'da onun evindeydik. evet. Yine bak her her seneki planımız aynı. Evde başladı dışarıya çıktı. Evet aynen öyle. O gün takside çağırmıştık. E, Hangi altta hizmet yürüdü? Bananas'a falan gittik. İşte hani Aa, en evet. başta bahsettik ya arkadaşlar. Bananas'a bir var vardı daha sonra değişti falan. Bak, abi bak girmiştik. bananasa girmişken aklıma şu geldi. 2000'li yıllarım Süper lise zamanları hangi yıllardı? 2000 değil de 2003, 2004 o yıllar. O yıllar Pasaport'taki o bananas dediğimiz kulüp. Hani insanlar nasıl beklerdi? Bak o zamanın lisesinden bahsediyorum. Ben de bunu kuzenimden hani anlatırdı oradan diyorum. Bak o zamanlar şeymiş böyle sürekli iş yapan lise'lerin hafta sonu böyle hani merakla heyecanla beklediği zamanlardı o zamanlar. Hani bak Şimdi diyoruz ya hani liseliler şimdi çıkamıyor edemiyor ama o zamanlar o Club'ın yani bana Bananas'ın olduğu yer işte orada mango falan da var o zamanlar oralarda iş yapıyor ot tamam vardı kapandı tekrar açıldı Hani o zamanlar insanlar sürekli bekliyorlar hafta sonra hafta sonra olsa da bara gitsek falan ha, şimdiki gibi değilmiş Jenerasyon o jenerasyon bittikten sonra bir durul, duruldu ortamlar demek ki tabi o kadar ayrıntı bilmiyorum bizim zamanımızda lan da ne konuştun ya <gülüyor> takip edemedim lan ee? <gülüyor> Al işte. Ben de böyle bir adamım diyorsun. <gülüyor> Ondan sonra, yani durulduktan sonraki zamanları biz pek bilmiyoruz. Bizim zamanımızda da çok hareketli değildi ama şu aralar artık biraz da insanlar hani çıkmaya başladılar, öğrenciler, misler falan. Biz bu kadar çok şey hani fix şey vardır ya gençler der, yaşlılar der adam. Biz de bunun gibi olduk ama biz böyle bir amacımız yok. Biz sadece kendi anılarımızı anlatarak hani bunu dinleyen arkadaşlarında geçmişteki anlarını hatırlayarak bir gülümsemesi falan muhabbette olsun. Tabii yani biz bunları anlatırken şimdi aslında bir kitleye hitap ediyoruz direkt bizim yanımızda olan kitle. <gülüyor> o direkt yani, var zaten. O, o, bunu dinleyen o arkadaşlar gülmüşecek zaten. Çok gü gülecekler bu anlattıklarımızı, hatırlayacaklar. Ee, Tabi diğer arkadaşlar birazcık daha Fransız, İtalyan veya da İspanyol veya da tamam. e, <gülüyor> öyle kalacaklar. Ama yine de onlar da anımsayacaklardır. Ve kendi da, yaptıklarıyla kendi, mutlaka evet. bağdaşacaktır. Bizim. Çünkü <gülüyor> onlar da mutlaka olmuştur bir ortamda <gülüyor> anlattıklarımızda. Yani, mutlaka yaşamıştır onlarda. En eee başlangıçlar 9. sınıfta başladı ve en e, garip başlangıçlarda aslında baktığın zaman 12'de tekrar başladı. Yani biz aslında birçok başlangıç yaşadık. yaşadık. 12'de zaten artık yeniden hayatın başlıyor. Şimdi o kendim... e, mesela yanında bıyıklı bıyıklı duruyorsun. yani Anlatabiliyor muyum? Yani Malkoçoğlu <gülüyor> <Malco> gibi <gülüyor> duruyorsun. İnsan bir garip oluyor falan. Tabi yani artık hani zaman geçtikçe hayatlar da değişiyor. İnsanların yaptığı işler hani yapacakları işler de şu arkadaşlıklarda hani tutunmaya çalışıyor. Aslında şöyle söyleyeyim. Arkadaşlıklar bu saatten sonra daha zor bulunan şeyler Yani geçmişte zaten lisede, ortaokulda sürekli arkadaş edinebilirsin ama hani bu saatten sonra arkadaş o kadar çok seçeceksin ki yani ben şahsen herkese arkadaş kuramam. Yani hani kurarım. Ben benim çok hani arkadaş edindiğim insanlar vardır ama hani çok samimi olabileceğin insanları bulmak bu saatten sonra zordur. Çünkü Hani seni çekebilecek, senin huyunu bilip de seni çekebilecek insanları bu saatten sonra bulmak zordur yani. Diyorsun. Dedin. İyi dedin ya. Gerçekten arkadaşlar bile gerçekten. girdin yani. Fethiye'den... Bir dakika. <gülüyor> Konu neydi? <gülüyor> en son Fethiye'de başladık. Sen şu anda arkadaşlıkla arkadaşlık bir oldu. şeyler söylüyordun. <gülüyor> biz Fethiye'yle şey söylüyordu. kötüledik gibi geldi ama aslında Fethiye gerçekten güzel bir yer ya. Benim hani... <gülüyor> ben de buna katılıyorum. Ya... Ya olsa iyi şeyler olsa Fethiye gerçekten patlamaya hazır bir yer. Ne anlamda patlamaya? Ne açıdan patlama ya? Ben de sana böyle soruyorum. <gülüyor> ya abi onunla ne alakası var? Ben e, turizm, açısından <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> turizm açısından. Turizm açısından. Turizm kendi değil ya. mi? Peki aslında çok ciddi bir soru soracağım sana. Ama bir şarkı girdikten sonra, e, Girelim. yani gerçekten ciddi bir soru olacak. Yani çok aşırı ciddi bir soru olacak. Aa, çok heyecanlı bekliyorum Hayır, o zaman bir... Sürpriz mi olsun? Girelim şarkı girelim Sürpriz mi olsun var mı aklında bir şarkı? Gelmedi ya tam sürpriz olsun Arkadaşlar çaylarınızı tazeleyin Biz de tazeliyoruz new. Yeah. Shine so bright a does he see He sees the sight and hollow sky He sees the stars blow out tonight He sees the city's ripped back sides He sees the winding ocean drive And everything was made for you and me All of it was made for you and me But it just belongs The thing. önce demiştim ya, şey diye sana ciddi bir soru soracağım. Diye. Hatta bence sen inanmadın o sırada <gülüyor> ciddi bir soru soracağım. Hatta dinleyiciler bile inanmadı ama soruyorum. Fethiye bir turizm kenti mi? Bir tarım kenti mi? Bir hayvancılık <gülüyor> kenti mi? Bir sanayi kenti mi? Yani bunun cevabını aslında ya. Fethiye bölünmeden önce. Fethiye böldüler. Şimdi nasıl anlatayım? Fethiye Muğla'dan daha nüfus olarak yoğun bir kentti. Hani nüfus, tarım, turizm her açıdan Fethiye Mumola'dan daha büyük bir kentti. Fakat e, bunu Fethiye'yi il yapmamak için muhtemelen çünkü başkanımız az önce de bahsettik. Fethiye'yi il yapmaya çok uğraşıyordu. Ama bunun il olması, olmasın diye sanıyorum. E, kemer'i, Seydi Kemer olarak Kemer'e ve Kemer'in arkasındaki köyleri yani tarımın yapıldığı köyleri kestiler ve Fethiye'yi böldüler, yani Esenköy sınırı, Esenstil. Evet, o bunu Bir de kargo tarafı sınır sanırım. Hani Fethiye'yi küçülttüler. E, ne kaldı? Tarım gitti artık. Turizm kaldı sadece. Şimdi de nasıl olacak? Kemer de, hani kemer artık biz Fethiye olarak görmüyor gibi muhabbetimiz yok. Zaten onda yani çok ileriki jenerasyonların yapacağı işler olur. Çünkü bizim alışmamız zaten çok zor o olaya. Şimdi sınır Kumluova oldu, Karadere oldu, Patara bizde Bunlar Bize hep köyler değil, değil mi? Köyler, o, evet. Yani Kumluova, e, dinleyen, Kumluova, Karadere... E, Kumluova senin köyün bu arada. <gülüyor> taraflar zaten domates yapıyor sürekli, tarımda Domatesten bayağı... kazanıyorlar. Kazanıyorlar. Peki domatese domates mi diyorlar, domat mı? <gülüyor> domat. Domat. 2,5 <gülüyor> lira domat. Bu arada e, Fethiye'de tabii şöyle bir e, olay da var değil mi? Dom domatese <gülüyor> domat, ondan sonra <gülüyor> voin... Ondan sonra başka de. Vallahi bunları ben de kullanmadım ya. Ben sen daha iyi gözlemleyebiliyorsun bunu. güzel cevap verdin lan. <gülüyor> evet yani yok hayır. Tabii ki sen de şimdi çifteteli gibi konuşmuyorsun normal konuştuğun zamanlar. Belki ailenle falan daha farklı konuşuyorsundur bilmiyorum ama ya bazen Mesela ben şey merak ediyorum. Ne? Ailenle daha mı farklı konuşuyorsun? Ya orada da böyle. Yani zaten bizim ailede hani çok şey konuşan yok. Bizim ailede de böyle konuşuluyor. <gülüyor> böyle konuşuluyorlar biz. Yani böyle konuşuluyor. Bizde kon de hani var. Yani yok var. yani pürüzsüz. Yani eee O kadar da çok pis gibi. O kadar da iyi değiliz ya. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Yine var. Şiveden hani kullanıyoruz da o kadar aşırı yok yani. Biz evde de dışarıda da hep aynıyiz random yani benim ilk başta oyun var onlar en en en en çok... dışarıdan gelenler hadi neyse bu oyun bir noktadan sonra bir anlıyorsun Seslenmek sen bir oyun oluyorsun yani <gülüyor> ee, gerçekten oluyorsun şimdi mesela ben İstanbul'da bulla var bulla bıl Onu kim çıkar dıbu ahmet patlı onunla bulla değil mi abiye bulla bulla o gerçekten var mı peki ha tabii bulla bulla derler aha bulla derler eee recebe erecep ramazana ı ramazan Limona iliman. Evet de Hiya. hiya mı derler? Hadi ya. Hı -hı. Bak bunu ilk defa deniyor. pek bilinmez ama bunu eski yörük jenerasyonlar söylüyor. Hadi ya. Eski <gülüyor> jenerasyonlar eski. Eski jenerasyonlar. <gülüyor> Vay be. Ee, başka şu anda aklıma gelen bir şey de yok yani. Ulan şu da çok komik falan diyebileceğim. Ama gerçekten bana ende çok ilginç geliyor. Evet dışarıdan gelenler genelde hani bu yorumları yapıyorlar. Mesela, Abi bize iş farklı gelmiyor Ende şey demek işte hani Ende şu Şuradaki. Şu demek. o demek Ende, ende Emre <gülüyor> bize farklı gelmiyor bunlar da yani normal İyi bir şey şeyler mi? ama gerçekten bunlar yörük ağız değil mi evet. yörük kültürü. sizin ailede yörük var mı <gülüyor> <gülüyor> ne yörük <gülüyor> mü? bizim ailede yörük yok <gülüyor> ama benim dedem Efeymiş yani bildiğimiz hani Eski. adı neymiş? Mustafa. Mustafa Efe. Hani önceden bilirsin bağlaması şurada belinde bir zinciri ayanda deri çizmesi olan adamlar vardı ya şimdi. hani aynen öyle bir fotoğraf var at elinde bağlamasıyla bacak perşesiyle. Ya. Yani bildiğimiz Efe'ymiş. Daha sonra vurulmuş. <gülüyor> ben de tam bunu soracaktım. Vurulmuş. Vurulmuş şey. aynı bu peki bir şey söyleyeceğim mesela Efe falan dedin ya kan havası falan, falan var mıymış lan? bilmiyorum çok ayrıntı sormadım da bilen de yok zaten Anladın. anlat anlatmak da istemiyorlar hani hmm. artık o konular falan ya ben de girmedim hiç sormadım yani merak etme sen Fethiye'nin yerlisisin değil mi baktığın yani anladım ne diyorduk turizm diyorduk turizm mi tarım mı diyorduk sen bana güzel bir cevap verdin yani Fethiye'yi böldüler dedin daha sonra işte e... Fethiye'yi böldüler şu anda Fethiye'deki tamamen yani turizm kaldı Fethiye'de tarım işlemez mi diyorsun artık tarım şu anda sadece Karachuda tarafında var ama çok az kaldı yani esas ne yapıyorlar tarım domates var başka da zaten Fethiye'de genelde domates var domates. domates var ama iyi de hani gelir getiren bir tarım domates <gülüyor> ben sebilirim diyorsun yani çok bilmem ben <gülüyor> neyse girmeyelim orada <gülüyor> ama artık yani şu eksik kaldı Fethiye, artık köy, Fethiye'de köy kalmadı gibi. Fethiye sınırları içinde köy kalmadı gibi. Esenköy var, kargı, çiftlik, oralar kaldı. Esas köy dediğimiz aklımıza gelen yerleri Böldüler ve Seydi Kemer adı altında. O ilçeye bağlandı. Yani, artık bende bakarsan Seydi Kemerliyim. diyeyim, olunca. Öyle mi? Ya doğru, baktığın <gülüyor> zaman ben Seydi Kemerliyim. Sen nasıl Kemer? senin kütüyün Ben san... yaklaşık 1900... <gülüyor> <gülüyor> 1900'lerde e, Seydi Kemer'e geldim. Yani e, toparlayacak, Olur <gülüyor> <gülüyor> toparlayacak olursak... Biz nelerden e, bahsettik abi? Hani? Nelerden bahsettik? Biz ne yaşadığımızdan, ne yaşamaya çalıştığımızdan bahsettik. Müzikten, müzik, müzikten, müzikten bahsettik. Sen bu aralar DJ'liyi bırakıp Tumba mı çalıyorsun? Ben Tumba'yı geçen sene almıştım. Yazın almıştım geçen sene yazın. İşte o barda duruyordu. Daha sonra evi topladım, götürdüm. Evde kapalı duruyordu. Arada çıkartıyordum. Şimdi açık ve sürekli kendi alemde şeyler yapıyorum. Yani zaten yani çıksam eğer bir grup toplansa, toplanabilse yapılacak şeyler var ama üşen geçtiğimizden. Öyle de bir, bir şey değil var değil mi yani? FETÖ'de aslında baktığın zaman e, müzik adına bir şeyler yapmak isteyen ama yapamayan belki de e, yapmayan tipler de vardı. Bu ne zaman vardı? Hatırlarsın. 8 midik, 1 midik. Bir, miydik? bir... Petrak ne vardı? Bak bunu birdik. da bunu da bilirler Petra. Bir bir Lise bir Petra falan. Evet, yani. Hani güzel o zaman da ciddileştim. Ben anlamda. o zamanlar ağır rapçiydim abi. Ben evet, o zaman sen öyleydim. <gülüyor> ben ben Senin bir resim dosyan vardı. Hatırlıyor musun? Manga yazmıştım o, evet. o aynı jenerik tamam. E, e, manga'nın o kartlarıyla. Evet. Simgesini yazmıştım. Hani o zamanlar müzik olayına daha çok sıcaktı Fethiye'deki topluluk, ark topluluk arkadaşta. Ama daha sonradan tabi olmayınca insanlar bırakıyor yine bizim yakın arkadaşlarımızdan müzikle uğraşanlar vardı. Şu anda pek bir yeni gelenlerden göremiyorum ama ortaokul seviyesindeki olanların var müziğe ilgisi var onları yani, keşfettim evet. Keşfettim evet. <gülüyor> var yani hani yap, ya, yapmaya çalışanlar çok iyi, çalışanlar... iyi şeyler bence yani e, ben müzikten çok anlamam daha doğrusu müzikte aram sadece dinleyici olarak kalmıştır hep her zaman için dinleyici olmuşumdur müzik tarafının ama e, benim yaşadığım zamanlarda mükemmel çok iyi müzikler yapan bilmem ne şeyler yoktu inşallah bu daha demin aşağıladığımız yeni nesil için güzel <gülüyor> müzik yapan Aşağıdan şeyler olur. Ya, <gülüyor> ya birazcık aşağıdık şimdi. Onlardan da özür dileyeyim. <gülüyor> yani şöyle de bir durum var. Ee, sanırım bu aralar e, Karsometri demiştik. Böyle böyle Pasaport tarafında Karsometri diye e, bir bar var. Oranın müzik e, canlı müziği galiba çok Ama mevcimden. artık şöyle bir şey. Ee, insanlar oradan sıkıldı. Nasıl sıkıldı? Çünkü repertuar hep aynı orada. Öyle mi? Yani de... Bak ben Karsometri'ye yok ben nereden bileceğim? Ben 5-6 kez falan girdim Karsometri'ye. Yani sürekli aynı repertuar orada hani insanlar artık sırasını da biliyor ama son gittiğimde birkaç değişiklik gördüm orada müzik açısından yani Pegasus var şu anda başta olan Mario Ardalarfa onlar da hani yine tanıdığım Pegasus var yakın olduğum grup ee, hani onlar da yine iş yapmaya, sevilmeye başladılar ki iyi de yapıyorlar. Ben de o, evet çünkü, çünkü çok beğenmiştim o adamları. Hani bir tane grup olmaz ki yani birkaç tane olacak Onlar ki. bir e, yani daha doğrusu şöyle bir şey demek doğru olabilir mi sence? Kar Semeteri'nin e, bir şekilde Kars hiçbir şey yokken ortada hiçbir müzik grubu yokken bir şekilde mükemmel parladılar. Daha sonra e, oluşturdular kitlesini. Hı hı. Şimdi o kitleyi artık başka gruplar dağıtacak mı deniyorsunuz? Yani? Eğer iyi bir grup gelirse bunu yapar. Çünkü artık aynı repertuar ve aynı insanları görmekten. Ya zaten gittiğinde belirli profiller de hep orada olur. Evet. Evet. Evet, Buna salak ben sağlık hala falan... Twitter'dan falan bile yazıyorlar. Yani yani. Karsemeteri deyiz falan. Arada ben de gidiyorum mu? Yok ama sen sonuçta Karsemeteri deyiz izleyip tweet atmıyorsun. Atıyor muydun ya sen? Yer bildirim Yer... <gülüyor> <gülüyor> Yok yani şaka bir kenara. Evet ben sıkılıyorum mesela Karsemeteri de. Yani çok da eğlenceli oluyor mu? Artık olmuyor. Neden olmuyor? Herkes orada eğlenemiyorsun. Çok kasılıyorsun. Evet çok kasılıyorsun. Ki bu anlamda da tek seni eğlendirebilecek mekanda Seron'u. Yani eğer Fethiye'ye gelecek olanlar da varsa. Peki klub sevmeyenler ne yapacak? Yani Seron'u klub. öldüğünüzde var. Rock bar var mı? caz var sanırım. Tam bilmiyorum ama. halk falan var evet Tam tam oraları çok bilmiyorum ama yine de genelde zaten orta yaş turist hı hı. yabancı grubunu dinlediği müzikler caz falan ya. Var yani o tarzda da var olması lazım. Aman Güzel bir program oluyor. Ee, bitmeye artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Sanırım bakıyorum bir on dakikamız var yok. Bugün arkadaşlar Fethiye'den bahsettik. Fethiye'de neler oldu, neler bitti, ee, biz Fethiye'de neler yaptık. Yalnız ciddi anlamda Fethiye'den bahsettik yani. yani, yani varlıyor, şeyi, ne var ne yok her şeyin Bence bu çok güzel oldu yani şu anlamda çok güzel oldu. Fethiye'yi tanıyan arkadaşlar içinde, aa ulan Fethiye'nin şöyle de bir noktası varmış. Hiç tanımayan arkadaşlar içinde vay be Fethiye demek ki yani doğrusuyla yanlışıyla böyle bir yermiş. Diyebildi ben e, sen gelmeden önce, yani doğmuştayım <gülüyor> dediğin zaman. <gülüyor> Aslında kafamda böyle şeyler kurguluyordum Yani şey diye, e, tetiği tamamıyla anlatalım. Anlatabildiğimiz kadarıyla tabii. E, ve dinleyiciler e, bunlardan bir şeyler çıkarsınlar. Hatta e, programın ortalarında kıssadan hisse bile verdik yani. Bunu Nasrettin Hoca bile bazen veremiyor. Anlatabiliyor muyum? Nasrettin Hoca'yı gerçekten iyi bağlayasın. <gülüyor> <Evet. gülüyor> i̇şte, sana sormak gerekirse biz nelerden konuştuk? Nelerden konuştuk abi? işte yaptıklarımızdan konuştuk, kendimizi geliştirdik ve yani geliştirmeye çalıştığımızdan konuştuk. Olabileceklerden olması gerekenleri bahsettik. İşte eğer buraya bir üniversite açılırsa Fethiye'nin geleceği hakkında ne olur ne olmaz onlardan bahsettik. Hakikaten bir üniversite açılsın buraya, bir canlılık gelsin. Bunu istiyoruz değil mi? İstiyoruz. i̇stiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Toplumsal> <gülüyor> Ama artık gidiyorsun yani. Abi gidiyorsun da sonuçta Fethiye'de güzel şeyler olması seni de mutlu eder. Fakat Ki, tatillerde buradasın. Fakat Fethiye şu noktada kınıyorum ben birazcık. Ee, son olarak e, şunun üstünden de çok az bir şekilde geçelim ve bitirelim. Yani bir şarkıyla bitirelim, sürpriz bir şarkıyla. E, biliyorsun bu Gezi direnişi olaylarını. Ondan sonra e, sen de bizzat fiilen Gezi direnişinde büyük destek verdin. Sağ ol. ADM açılacakmış. Hı hı. Yani ben bu sıcak yaklaşmıyorum artık. Neden? Önceden de çünkü aslında baktığın zaman mükemmel bir sıcaklığım yoktu da. Ya o olayı iki açıdan bakmak lazım. O olayı çok izdiremeyelim bence. Neden abi? Burada iz... yani... deneyiciler bence gerçekleri öğrenmek zorunda. Tamam gerçekler de oldu. okey de. <gülüyor> yani, madem biz buranın gelişmesini istiyoruz. O zaman, o zaman, AVM ile gelişmeydin bence. E, tamam neyle gelişeceğiz? E, Dediğim gibi mesela en baştan itibaren şey diyorduk ya. Eee gençlerin yani Fethiye'de var olan gençliğin kendini e, gösterebileceği veya da kendini e, öne çıkartabileceği hiçbir şey yok diyor. Şimdi ne olacak biliyor musun? Neredesin AVM'de? Evet şimdi aynın ne olacak? Herkes Neredesin? AVM'deki Star Fox'ta. Ama bak şöyle Star Fox. Gerçekten oraya kesin gideriz. <gülüyor> ama şu var bak artık. İnsanların ne diyecektim ben unuttum. ne şey diyecekti <gülüyor> İnsanların içsel eğilimleri artık yavaş yavaş. Şimdi hani bir adım atılmalı ki şehir büyüsün, şehirleşsin hani. Daha kentin butik kent adını verdiler ve butik, butik kent yaparlar. Wow. Uğur Mumcu. Butik kent falan diyorsun ha. Uğur Mumcu diye <gülüyor> <Ülkeliye> başkanı gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki sonra aday olurum da. <gülüyor> Oyler emre ya. E Uğur Mumcu diyor. Değil mi? <gülüyor> Orayı hani ve güzel değiştiler. Orhuncu Parkı bu arada Fethiye'nin e, Kordon diye tabir ettiğimiz tarafında kalan büyükçe bir parktı arkadaşlar. Bir Oradaki ağaçları anladılar. kestiler. Hı -hı. Ve oraya betondan bir yer yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> ama hani... Abi e, ya ben ama kendi özelimde söylerim bunu. Ya o konuda haklısın ama diğer Oradaki konuda diğer hocam. konuda bakarsan. Hı. Oraya insanlar neden gidiyordu? Sürekli orada kavga oluyordu. Sürekli misalilerin evet. orada ot çöp çektiği işte ne bileyim çöp sigara bira <gülüyor> sigara bire işmeye gittiği ve kızların sürekli orada kavga ettiği, kız erkeklerin hani saygısızca yaptı işlerin olduğu evet, dolaylı sonuçta... hani biz esas bak biz bunlara karşı değil miydik? Neydi? Biz bu olan olaylara bak bu olan olaylar yani bu çevre bunları yapan insanların azaldığını fark ettin mi sen son bir buçuk yıldır? Yani Urguncuyu ben gittikten sonra gittikten sonra bence anlamda onları görmemeye ve belki o insanların kendi hayatlarını kurmaya çalıştıkları da olabilir ama yani gerçekten evet, o Evet bu konuda haklı olabilirsin Onların yani... ama sonuçta gene o ağaçlar kesilmemeliydi. Tabii canım orada diyecek bir şey yok yani. Gerçi daha sonra e, ileri taraflara ağaçlar diktiler gene parkın içine yeni yap yaptıkları hani şu. Boğazcı tarafında kalan taraflara Anladın mı? Ha, ha, ha. Oralara yine yaptılar bir şeyler, e, ağaç falan diktiler de. Genelde orada alıp, çok büyük bir yere ağaçlık verdiler, vardı, yani. vardı. Ama hani dediğim gibi bir şekilde, hani bir yerde bir dönüm noktası olması gerekiyordu Fethiye için. Ya, ama nerede zaten bir belediye için? var, nerede zaten herhangi bir e, oluşum var, orada mutlaka doğrusu ve yanlışı oluyor. yani. Bizim orada çok ağaç var. Essence City mi? Essence <gülüyor> Gerçekten muhteşem bir yer. Essence sen... sen e, bu arada şöyle bir şey diyelim ve programı artık e, bitirelim. Fethiye normalde kaç derece oluyor yaz zamanı? 40 falan herhalde. 40 derece falan. Hissedilen bazen daha da fazla oluyor. Hatta Ortalama var... 40. 45 arası. Evet, aynen öyle. E, ve sen hala da esen City'de geceleri bataniyle uyuyorsun. Yaz kişi ben de. Oradan... Ama orası ben pencereyi kapatıyorum bazen gece. Ciddi anlamda serin oluyor. Yani şöyle, orası Fethiye'nin yaylası gibi. Evet. Buradan Fethiye ye yerleşebilecek olan arkadaş yerleşmeyi düşünen arkadaşlar var. <gülüyor> Söyleyelim, kira diye falan da aramasınlar yani. Yani bizim ev var, ara ben zaten ben Emre Toplu'yu yönlendireyim o arkadaşları. Beni arayanlara zaten direkt bahsettim olay şu Fethiye çok güzel. Esen, Esen ya, rahat ya. rahat öyünürüz. Evet arkadaşlar, e, umarım beğenmişsinizdir programı. E, Emre'nin dediği gibi gerçekten de gerçekten Fethiye'den bahsettik. Bazı yerlerinde belki sıkılırsınız, ee, belki e, gerçekten ''Ulan ya bunlar da olmuş'' veya da ''Bunlar da olmuştu bak'' dersiniz. Ama biz çok keyif aldık sizle beraber e, 1 saat 30 dakika ve 30 saniyedir programı yapmaktan. Emre de umarım keyif almıştır. E, belki e, Miskinler Fethi Özel 2 de yaparız. Bakalım. Bu gidişte yaparız herhalde bilmiyorum. Ondan sonra S Sıkıntımızın derecesine göre. Bir ee, sıkıntım evet çok doğru bir şey söylediniz. Sıradan sıkıntımızın... aşağıya inip film izleyeceğiz. <gülüyor> sıkıntımızın ve miskinliğimizin derecesine göre değişir bizim e, program yapma aralığımız. Ama umarım gerçekten memnun olmuşsunuzdur. Ben kapanış konuşmasında fazla uzatmayayım ve e, Emre'yle bir kapanış konuşması yapması için sözü bırakayım. Deniz'de bahsettiği gibi genelde filmlerden bahsettik. E... İşte Feti için yapılabileceklerden falan. Ben bu konuşmayı üçüncü kez <gülüyor> yapıyorum. Öyle mi? O kadar Biz çok olur mu? Sürekli toparla toparlama. Tamam toparlama. Biz toparlama e, tribine girmiyoruz e, arkadaşlar. Yok yok. İşte... Konuştuk Feti hakkında ve... ikinci program yapar mıyız bilmiyoruz ama... Ben Ahmet'e saygılarımı Sonu sunuyorum. Ben de sonunda sunacağım. Ahmet Patatoğlu'na. Onun yerindeyim şu anda. Konuk olarak. Zaten biz 3 kişiydik. <gülüyor> Nazlıcan, Bedran ve ben. <gülüyor> Arkadaşlar, ee, Ahmet Patatoğlu'na gerçekten siz de sevgilerinizi gönderiniz. Ahmet Patatoğlu'nu siz de seviniz, aynı bizim sevdiğimiz gibi. Daha fazla fuzatmanın bir uzumu yok. yok. Senin ekleyeceğin bir şeyler var mı? Yok, diğer programda eğer yaparsak görüşmek üzere. Herkese sevgiler. O zaman bir şarkı girelim ve programı bitirelim. <gülüyor> tamam, girelim. Ne Var girelim bu sefer söyleyelim? Var mı aklında bir şey? Aklımda şu an yok ya. Tamam. Yine sürpriz Süprüz olsun alacak o zaman. Yani. Ee, size e, miskinler Radyotek'te tekte yayınlanan miskinler de bir ilk yapıyoruz. Şimdiki şarkı sürpriz arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Günülde yağmur yağmur boran olunca akar canın yüzümde. Sen gizli gizli, bir tenhada can can, anı bulunca sinem yaralar. Yaroy yaroy, yaroy, yaroy, yaroy, yaroy, yaroy. dil gizli gizli, dil gizli gizli. Senin gülü görülmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönlüden göle giden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yol gizle gizle yol giz. Gönülden göle giden yaroy, yaroy, yaroy, yaroy, yaroy, yaroy. Yol gizli, gizli, yol gizli, gizli, yol gizli, gizli, yol gizli. gizli. Yol gizli. Yar yar cana batarken Cümle alem uykusunda yatarken Kimseler görmeden Yar o yar o Yar o yar, yar, yar, yar oy Gel gizli gizli Gel gizli gizli Gel gizli, gizli. Gel Gel gizli gel gizli, gizli, gizli.